Seferilik durumunu sormuşlar hocam. Seferilik nasıl hesaplanır, nereden itibaren başlar, nerede biter? Seferilik kitaplarda anlatıldığına göre kişinin ikamet ettiği şehrin veya kasabanın yahut köyün dışına çıkıldığı andan itibaren başlar. Dışı nedir? İşte meza, şehrin veya köyün, mezarlığının dışına çıkıldığında. Veya köyün dışındaki bahçeler, bağlar, onlar da aşılıp geride bırakıldığı andan itibaren seferilik başlar. Günümüzde büyük şehirlerde yaşayan insanların durumu ne olacak? Söz evet. gelimi Çankaya'da ikamet eden bir adam sefere giderken onun seferilik sınırı nerede başlar? Çankaya'nın etrafında mezarlık yok, bağ bahçe yok değil mi? ...veya İstanbul'da Fatih diyelim semti... ...orada da aynı şey söz konusu... Hı hı. ...bunların seferiliği nerede başlar? Bunların seferiliği ikamet ettikleri... ...belediyenin sınırları... ...sona erdiği andan itibaren başlar. Yani Çankaya ise Çankaya'nın Yani Çankaya'nın belediye hudutlarını... ...açtığı andan itibaren seferilik başlar. Fatih'te İstanbul için örnek veriyorum veya İzmir'de konak için örnek veriyorum. Bu gibi büyük şehirlerde o ikamet ettikleri ilçenin belediye hudutlarını geride bıraktığı andan itibaren seferilik başlar. Evet. Kaç gün sürer? E gideceği yere veya işte yolculuğu ne kadar sürüyor? 15 günden az sürecekse dönüşüne kadar e yani 14 gün ve 4 namaz vakti öyle diyelim. Kadar ise seferiliği devam eder. Ama 15 gün, tam 15 gün kalacaksa seferilik artık olmaz. Yani mukim sayılır. Yani giderken niyet edecek. Mesela ben 14 gün kalacağım diyorsa seferidir. Ama 15 gün veya daha fazla kalacağım diye niyet ediyorsa, planını o şekilde hazırlamış ise o kişi seferi değildir, mukimdir ama yoldayken yine seferi sayılır, intikal halinde gideceği yere. Hı. Mesela ben buradan İstanbul'a gideceğim, orada 15 gün kalacağım. Yolla birlikte ama. Yani gidiş dönüş yolculuğu ile birlikte toplam 15 gün kalacaksam İstanbul'a vardığım andan itibaren seferi, mukimim. Seferilik Hı. olmaz. Ama buradan İstanbul'a gidin, gidinceye kadar yolda veya İstanbul'dan dönerken Ankara'ya kadar yine yolda ben seferiyim. Namazlarımı, dört rekatli namazlarımı iki rekatı varak kılarım. Ama ben niyet ettim İstanbul'da 16 gün veya 15 gün kalmaya niyet ettim. Pardon, 13 gün kalmaya niyet ettim veya 14 gün kalmaya niyet ettim seferiyim değil mi? Evet. 14. gün veya 15. gün dönmeye niyetim var ama bir de baktım ki 13. günde 14. günde bir aksilik çıktı işimi bitiremedim İşte uzadı yani işler uzadı seferilik yine devam eder çünkü benim niyetim azdı ama beklenmedik bir gelişme oldu hı hı. ve benim işimi tamamlayabilmek için orada biraz daha kalmam gerekiyor bu durumda senelerce kalsanız da senelerce kalsanız da seferiysiniz. Ama hocam belirli değilse değil mi? Yani şimdi. Yani ben, mesela bir ay daha kalacağını. Hayır şimdi bakınız e, bir bir ay daha kesin kalacağım hı hı. diyorsa o zaman zaten mümkün. Uzman mukim oluyor. E, tamam. Ama hayır bugün yarın bitecek umuduyla. Sürekli böyle devam e, ediyorsun. E, i̇şim biter işim biter. Birisini aramaya gitmiş diyelim ki bir çocuğunu kaybetmiş aramaya gidiyor. E bulamadı belki yarın bulurum belki biraz sonra bulurum deyip yine kalmaya devam ediyorsa veya hastadır hastaneden hı hı. hastasını götürmüştür hastaneden taburcu olmasını bekliyor ama gittikçe hastanın durumu kötüye gidiyor. Yani şimdi, Ama doktorla deser ya. ki hayır bu hasta taburcu olamaz. 20 gün daha kalmanız lazım diyorsa hı hı. o zaman tabii ki mukim olur ama bugün yarın tamam iyileşir taburcu ederiz sizi diyorlarsa adamcağız ne yapsın ne zaman döneceğini bilmiyorsa seferiliği yine devam eder evet, evet.